Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerini veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, hafta içi her Salı ve Çarşamba günü Türkiye saatli 11'de "Çocuk" deyip geçmeyin, et, dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarının büyüklerinin Rusa dünyalarıyla alakalı aklınızda takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı boş yazıp boşluk bırakarak 37'ye gönderebilirsiniz geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Buç Efendi. Efendim merhabalar. Bir Salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Burç Efem'de Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programdayız. Ve çocuklarına hassas olan anne babalarla şu anda bir saat sürecek olan birlikteliğimiz başlıyor. Efendim geçtiğimiz haftalarda gönderdiğiniz mesajlara program başlamadan önce sizler reklamları dinlerken, değerli Fatma Hanım'ın haberlerini dinlerken ben de gönderdiğiniz mesajlara, cevap veremediğim mesajlara... Şöylece bir göz attım. Gördüğüm kadarıyla mesajların çoğunluğu aşağı yukarı hep aynı problemlere takılıyor, kalıyor. Ee, daha önceki haftalarda verdiğimiz cevaplara, e, cevaplar yine e, soru olarak dönüyor. Değerli dinleyicilerimizden şöyle bir şey rica etmiş olsak ki bununla ilgili mesajlar da var önümüzde. Yani... İlk programı dinleniyor ise acaba bu program olarak çocuk deyip geçmeyin. Önceki programlar internetten acaba tekrardan dinlenilebilir mi? Çünkü birçok sorunun cevabı aslında geçtiğimiz haftalarda cevaplanmış. Hatta bir programın başlı başına konusu olmuş. Örneğin evet annelerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi sorulardan bir tanesi sorunlardan bir tanesi. E, tuvalet alışkanlığı. Tuvalet alışkanlığına biz bir saat boyunca hatta iki hafta. Boyunca iki kere e, olmak üzere e, geniş bir şekilde yer vermeye çalıştık. E, tabii anneler aynı sorunu defalarca yaşadıkları için ve yeni anne olanlar ve çocukları tuvalet alışkanlığı kazandırma yaşına gelenler de arkadan yavaş yavaş geldiği için sorular tekrar geliyor veya e, aynı izah ettiğimiz konularla ilgili sorular tekrar geliyor. Ben dinleyicilerimizden. İnternette arşivlerde önceki haftaların programlarını dinlemelerini de rica ediyorum çünkü çocuk deyip geçmeyin bir dinleyicimizin de ifadesiyle sanki bir radyo terapisi şekline dönüşmüş durumda anneler çocuklarına farklı bir gözle bakıyor çocuk dünyasını farklı bir gözle ele alıyor. Ve kök problemlerle uğraşıyoruz biz burada. Yani yansıyan problemlerle uğraşmıyoruz. Eğer kök problemleri çözebilirsek, onu görebilme yeteneklerine sahip olabilirsek, görüyoruz ki yansıyan problemler de kendiliğinden çözülüyor. Bu yüzden programımızı yeni dinleyen dinleyicilerimiz varsa. Ya hutta bir iki haftadır sadece dinleyen dinleyicilerimiz var ise onlar geçmiş programlarımızı arşivlerden eğer indirebilir ve dinleyebilir ise e, o takdirde bundan sonraki izah ettiğimiz konularda da takıntılar olmaz diye düşünüyorum. Bu notumu sizlerle paylaştıktan sonra çocuk dünyasında e, ruhsal embriyo ile tabir edebileceğimiz tanımlayabileceğimiz bir konudan bahsetmek istiyorum ruhsal embriyo şimdi çocuklar ilk 4 yaşına kadar oldukları döneme biz ruhsal embriyo dönemindeki çocuklar diye bakıyoruz eğer çocukları ikiye ayırırsak veya insan yaşamını hatta üçe ayırır isek insan yaşamının birinci evresi anne karnında geçiyor 9 ay 10 gün boyunca bu fizyolojik embriyo dönemi. Anneden direkt olarak bir simbiyotik ilişki içerisinde. Anne ile çocuk arasında e, bağlantılar ile fiziksel bağlantılar ile çocuğun ilk e, yer aldığı ve e, canlılığını ilk gerçekleştirdiği yer anne karnı. Fiziksel embriyo. Fiziksel embriyo dönemini tamamlayan çocuk dokuz ay on gün sonra her ne kadar dünyaya gelmiş olsa da henüz doğmuş değildir. Çocuğun doğumu ancak üçüncü yaşın sonunda ve çok defa dördüncü yaşın sonunda gerçekleşmektedir. Çocuk her ne kadar fiziksel olarak dünyaya gelmiş olsa da ve anneden fiziksel temaslarını kaybetmiş olsa da Üç veya dört yıl boyunca anne ile ruhsal bir embriyo dönemini yaşıyor çocuk. Yani çocuk dünyaya geldiği andan itibaren artık nasıl ki anne karnında fiziksel olarak anne ile birlikte bir simbiyotik ilişki içerisinde bir bağımlılık ilişkisi içerisinde ise dünyaya geldiği andan itibaren de yine o bağımlılık ilişkisini devam ettiriyor çocuk. İşte bu yüzden... Nasıl ki anne karnındaki dokuz ay dolmadan çocuk anne karnından alınamayacağı gibi, dördüncü ayda çocuğu annenin karnından alalım bir küvezin içerisinde büyütelim denilmesi çok abes bir şey olacağı gibi, aynı onun gibi ruhsal embriyo dönemini tamamlamamış olan çocuk da annenin yanından uzaklaştırılması aynı şeydir. Çocuk nasıl ki fiziksel embriyo döneminde anneye muhtaçtır ve mutlak suret anneyle iç içe olması lazımdır, Aynı ruhsal embriyo dönemini yaşayan yani doğduğu an ile 3-4 yaşına kadar olan zamanı da yine anne ile beraber bir, e, birlikte geçirmek zorundadır. Buna da yani ruhsal embriyo dönemine de insan yaşamının ikinci evresi diyebiliriz. Birinci ve ikinci evreler bağımlılık dönemidir, bağımlıdır. Kime bağımlıdır? Anneye bağımlıdır. Çocuk ancak üçüncü veya dördüncü yaşına geldiği andan itibaren artık dünyaya gelmiştir. Ondan önceki evrelerde çocuk normalde dünyada değildir, her ne kadar fiziksel olarak dünyada olmuş olsa da. İşte anne babaların en çok zorlandığı noktalardan, dönemlerden bir dönem çocuğun dünyaya geldiği ile dört yaş dönemi arasındaki geçen sürede çok zorlanıyorlar. Yani uyku alışkanlığı, tuvalet alışkanlığı, yeme içme alışkanlığı veya çocuklara erken yaşta kendilerine uyum sağlattırmak için çocukları üzerindeki bir takım disipline tedbirlerle uğraşıyor olması ruhsal embriyo dönemini yaşayan çocuklar için ciddi bir risk oluşturuyor. Çünkü ruhsal embriyo dönemindeki çocuklar normalde anne babalara teslim edilmiş durumda değildir. Yani ruhsal embriyo dönemindeki çocuklar sanki zihinlerinin içerisinde vurulmuş bir morfin var gibi uyuşturulmuş gibi sadece yapmak istedikleri şeye odaklanmıştır. Önlerine çıkan her engele karşı aşırı derecede tepki gösterirler ve o ruhsal embriyo döneminin yapması gerekli olan şeylerini yapmak üzere kurulmuş bir robot gibidirler. Bu dönemde anne babaların çocuğun üzerinde tesiri e, neredeyse yok denecek kadar azdır sanki Allah 4 yaşına kadar olan çocukları kendi ipiyle semaya bağlamış ve o iradeyle çocukları idare etmektedir ve anne babaları teslim etmemiştir çocuğun terbiyesi o dönemde tamamen Allah'a ait gibi sanki işte bu dönemde çocuklara normalde akli eğitim vermeye çalışan anne babalar veya baskı oluşturmaya çalışan anne babalar e, ciddi hayal kırıklıklarıyla uğraşıyor, ö, karşılaşıyorlar. Çünkü bu dönemdeki çocuklara akli eğitim olmaz. Çünkü zihinsel faaliyetleri tam yerinde değildir. Yerinde olmuş olsa bile çocuk iç dinamiklerinin tesiriyle sadece yapacağı şeylere odaklanmış onu yapmakla meşguldür. Siz onun için çok önemli değilsiniz, sizin söyledikleriniz çok önemli değil. Çocuk bu dönemde neyi görüyor ise o şekilde olur. Dolayısıyla çocuğun terbiyesi 0-4 yaş arasındaki bir çocuğun terbiyesinde önemli olan şey karşınıza oturtturup bak oğlum, bak kızım diyerek bir şeyler anlatmak lüzumsuzdur, gereksizdir, israftır. Çocuğunuzu sadece yorarsınız, oturtturursunuz zaten iki dakika sonra kalkar gider. Ne anlatacaksınız çocuğa? Bu dönemde çocuğunuzun nasıl olmasını istiyorsanız ...aynı o şekilde olmalısınız. Örneğin çocuğunuzun ayağa kalkıp yürümesini istiyorsunuz. O takdirde çocuğunuzun yanında yürüyerek bulunmanız yeterlidir. Yani bunun için çocuğunuzun karşısına geçip... ...bak canım ayaklarını böyle atacaksın. Önce sağ ayağını atacaksın. Sağ ayağınla birlikte sol kolunu atacaksın ileriye doğru... Baş parmağın yere şöyle basacak sonra dengede şöyle duracaksın demek nasıl komik ise bu dönemde çocuğa akli olarak işte evin içerisindeki düzenleri kuralları öğretmek aynı derecede komiktir. Hangi bir anne diyebilir ki çocuğuma yürümeyi ben öğrettim diyemez hiçbir anne diyemez ama bütün çocuklar yürümeyi öğreniyorlar nasıl öğreniyorlar işte o ruhsal embriyo döneminde emici zihinle Anneyi emerek, annenin davranışlarını emerek çocuk da ayağa kalkmaya doğru kendisinde bir irade hissediyor. Aynı bunun gibi, hangi bir anne diyebilir ki, çocuğuma konuşmayı ben öğrettim? Hiçbir anne diyemez. Hangi bir anne almıştır çocuğunu bir yaşında, iki yaşında karşısına ve oğlum bak önce özne sonra yüklem sonra tümcek, tümleç olacak işte e, kelime düzgün olacak devrik cümle olmayacak şöyle diye kim öğretmiştir hangi bir anne bunu becerebilir çünkü Allah o dönemde insana normalde çocuğu teslim etmiş durumda değil dört yıl içerisinde korkunç bir gelişim ile çocuk yürümeyi öğrenecek ...çocuk konuşmayı öğrenecek ve çocuk bir takım yaşamsal faaliyetlerin nasıl geliş, gel, geliş, geliştirdiğini öğrenecek. Bunu öğretmesi için de anneye teslim edilmemiş, babaya teslim etmemiş. Ya anne baba nasılsa çocuk öyle olacak. Eğer anne evin içerisinde bağıran bir anne ise çocuk bağıran bir çocuk olacak. Eğer anne evin içerisinde İngilizce konuşan bir anne ise... Çocuk İngilizce konuşacak. Eğer evin içerisinde yatma düzeni yok ise çocuk yatmayacak. Evin içerisinde ne yaşanıyor ise çocuk bir mozaik gibi onu yansıtacak. Şimdi bu açıdan bakıldığında çocuğa bir takım şeyleri zorlayarak yapmak oldukça yanlıştır. Yaptırmaya çalışmak oldukça yanlıştır. Çünkü 0-4 yaş dönemindeki çocuklar çelik bir nüve gibidir. O ona tesiriniz olmaz. Elinizdeki balyozu çocuğun o çelik nüvesinin üstüne vurduğunuz an geriye doğru teper. Vurduğunuz an geriye doğru teper. Bana hangi anne diyebilir ki ben çocuğumu o dönemde işte başardım onu işte adam ettim onu istediğim kalıba soktum diyebilir. Bunu becerebilecek bir anne yoktur. Çelik bir nüvedir. İnsan yaşamının belki en onurlu dönemi o dönemdir. Üstüne bastıkça geri iter sizi çocuk. Hırçınlaştıkça hırçınlaşır ortalığı birbirine katar anneliği nasıl yapacağınızı şaşırırsınız birdenbire baskıya tahammülü yoktur o yaştaki çocuğun neden yoktur onun bir hedefi var o hedefi yapmakla meşguldür sadece sizin ona söyleyeceğiniz hiçbir şey tesir altında değildir çünkü zihni o sırada morfinlenmiş gibi sadece gördüğü şeyleri aynı şekliyle kendisi de yapmak zorundadır ki biz buna Çocukta yansıtma özelliği diyoruz, aynalama özelliği. Çocuğun 0-4 yaş arasındaki dönemde yansıtma özelliğiyle sadece kendisi de nasıl olması gerektiğini öğrenir. Evet, şimdi böyle bir kısa girişle e, girmeye çalıştım. Neden bunu izah etmeye çalıştım? Çünkü gördüğüm kadarıyla anneler çocuklarına kendileri e, erken uyum sağlattırmak için... Kendilerine, kendi düzenlerini erken uyum sağlattırabilmek için, bu yaşlarda uyum sağlattırabilmek için çocuklarının o e, yaratılıştan gelen fıtratını maalesef bozuyorlar. Yani çocuğun fıtratı bozulduktan sonra da artık o çocukla baş etmek hemen hemen imkansızlaşıyor. Çünkü agresifliği öğrenmiş olan bir çocuk o takdirde agresif olacaktır. İşte evin içerisinde kardeşe bağıran bir anne var ise, ağabeye bağıran bir anne var ise, o çocuk bağırmayı öğrenecektir. Hiçbir çocuk doğuştan itibaren hırçın olarak, agresif olarak doğmaz, davranış bozukluğuyla doğmaz. Hırçınlık, agresiflik öğrenilen davranıştır. Şimdi bunları bu şekliyle izah etmeye çalıştıktan sonra, çok da vakit geçirmeden, çünkü mesajlar geliyor dinleyicilerimizden, ee, çok memnun oluyorum mesajlardan gördüğüm kadarıyla o hani radyoterapisi diye ifade eden dinleyicimiz gibi hakikaten e, meselenin özü şu anda kavranılıyor gibi görüyorum. Gelen mesajlardan meselenin özü kavranılıyor gibi görüyorum. Yani yansıyan problemlerle uğraşılmak yerine çocuğun ruh dünyasına giriş yapan anneleri görüyorum. Şimdi biraz sonra mesajları okumaya çalışacağım ve bu mesajlardan e, nasıl mutlu olduğumuzu e, göreceğiz. Şimdi ilk mesajımız şöyle bu arada dinleyicilerimizden eğer e, soru sormak isteyenler var ise e-mail adresimizi vereyim. Yeni bir e-mail adresimiz oluştu onu hemen sizlerle paylaşayım. Çocuk deyip geçmeyin E harfi burcfm.com.tr adresine sorularınızı şu andan itibaren gönderebilirsiniz. Gelen soruları da mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım. Tekrar edeyim. Burç pardon çocuk deyip geçmeyin et harfi burçfm.com.tr Efendim ilk mesajımız şöyle. Hocam arşivden bütün programlarınızı dinledim ve bütün programlarınızı MP3 çalarak kaydettim. Ve MP3 çaları herkese dinlemesi için bir haftalık süreliğine sırayla veriyorum dinlemeleri için. Kitap okuyamıyoruz diyenlere bahane olmaması için iş yaparken annelerin dinlemelerini sağlıyorum. Benim iki kızım var 4,5 yaşında ve 6 aylık. Biz aile toplantılarına geçen cuma günü başladık. Ve biz toplantı zamanı geldiğinde birlikte oturup daha doğrusu fazla oturamadan program yapmaktan başka bir şey yapamadık. Sadece program oluşturulmaya çalışılmış. Haftalık verimli ya da verimsiz olması önemli değil deyip daimi olmasını sağlamaya çalışalım dedik. Çünkü hareketli bir çocuk ve bebekle birlikte toplantıya odaklanmak çok zor. Benim gibi çocukları küçük olan aileler bu toplantıları nasıl yapmalı? Toplantılar hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorum. Allah sizden razı olsun kızlarıma daha farklı, daha şefkatli, daha bilinçli yetiştirmeyi öğrettiğiniz için demiş dinleyicimiz. Efendim ben bu mesaj için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri mesajlar var. Biraz sonra onları da okumaya çalışacağım. Evet çocuk terbiyesi dediğimiz şey, çocuk yetiştirmek dediğimiz şey. Yani burada anne radyoyu dinleyerek ben şimdi bu işi öğrendim demekle bitmiyor. Çünkü ben bu işi öğrendim diyen anne çocuğunu e, sokağa çıkartıyor. Sokakta elinde sopalı olan bir çocuk geliyor sizin o ince ince yetiştirmeye çalıştığınız çocuğun kafasına pat diye vuruveriyor. E şimdi çocuğa bir şey söyleseniz olmuyor. Anneye bakıyorsunuz anne umrunda değil yani çok demiyor yani olur diyor çocuklar birbirlerini kafasına vurur. İyi e benim çocuğum da seninkine vursun o zaman. Şimdi anneyle karşılaşıyorsunuz. Akşam baba eve geliyor çocuğun kafasına bakıyor şişmiş ne oldu? Karşı komşunun çocuğu vurdu o kadıncağız da hiç ilgilenmedi çocuğuyla. E şimdi adam da çıksa dese ki ya gideyim şununla konuşayım dese bu sefer babalar karşı karşıya gelecek. O yüzden rica ediyorum dinleyicilerimize. Yani sizin şu anda dinliyor olmanız çok evet önemli çok çok önemli ama o kadar önemli değil. Bu programları aynı senkrone ediş şekliyle etrafınızdaki komşularınızın da dinlemesi lazım. Evinize komşu geldiği zaman komşunun çocuğu geldiği zaman siz bir hareketi yaptığınızda veya çocuğunuzla öbür çocuğun arasında bir takım şeyleri planlamaya çalışırken evin içerisinde gelen komşunuz burnunun ucuyla ağzının ucuyla size bakmasın ya sen de niye böyle yapıyorsun demesin. Neden? Çünkü ortaklaşı olarak aynı fikir etrafında birlikte hareket etmek lazım. O yüzden bu dinleyicimizi ve diğer aynı şekilde mesaj gönderen dinleyicilerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum. Yani arşivden programları indirip etrafındaki komşulara dağıtıyor ki aman bakın şu şekilde olmasında fayda var diye böylesi bir fedakarlığın içerisinde. Dinleyicimizin aile toplantılarıyla ilgili sorusunu şu şekilde cevaplamaya çalışayım. Normalde çocuklar 7 yaşından sonra istişare masasına alınır. Gerçekten dinlenilir. Şimdi dinleyicimizin çocuğu 4,5 yaşında ve 6 aylık. 6 aylık çocuk yatmadan istişare yapılamaz. 4,5 yaşındaki çocuk istişare ortamına alıştırılabilir. Ama istişare yapılacak yer böyle yüksek yemek masası şeklinde değil yerde bir yer olması lazım. 1, bir. İkincisi de öyle kurallar kurallar kurallar şeklinde değil. Yani bir tane bir şey on tane de tatlı bir şey çocuk için söylenilebilir. Yani işte gidilecek ne alınacak bir oyuncak alınacak. Gidilecek ne alınacak şu alınacak. Gidilecek pazartesi günü şöyle bir şey alınacak. Hepsi çocuğun hoşuna giden şeyler. Onun yanı sıra bir tane de kural. Çünkü çocuk daha dört buçuk yaşında. Dinleyicimiz e, haklı şu açıdan haklı. Yani kuralların alınmasından daha ziyade böylesi ailesi, aile toplantılarının oturması çok daha önemli. Haftanın günü ve saati geldiğinde evin içerisinde zil çalmış gibi alarm çalmış gibi herkes yavaş yavaş toplantı masasının istişare masasının etrafına toplanıyor olması alışkanlık kazanma açısından oldukça önemli. Efendim reklam arası geldiğini e, iletiyorlar bana. Bir reklam arası verelim ondan sonra mesajlarımıza devam edelim. Bu çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Bu şefendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim tekrar merhaba. Mesajlarınız geliyor şu anda ve geçen haftada gönderilmiş olan mesajlar da önümde. Şu anda önüme düşmüş olan son mesajdan itibaren sorulara da geçmeye çalışacağım. Bir dinleyicimizin şöyle bir mesajı var. Size çok teşekkür ederim demek istiyorum. Yalnız bazı şeyler var ki sadece annenin uyması ile olmuyor. Ben sizden duyduklarımı eşime aktarıyorum. Ama ne yazık ki ne derdimi anlatabiliyorum ne de sizin programınızı dinletebiliyorum. Eşimde sürekli bir diktatörlük ve korkutma var. Bunu nasıl aşmam gerektiğini de bilemiyorum. Büyük kızım 11 yaşında ve onu baskılarımızla boğduğumuzun da farkındayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Yani evet maalesef içimize bulaşmış bir hastalık var. Bu öyle bir hastalık ki şiddet hastalığı yani insanları döve döve insanları bunalta bunalta insanları baskı altında tutarak insanlara ceza vererek onların vicdan hissini yok ederek. O içi cıvıl cıvıl olan çocuklar birer e, zombi gibi ruhsuzlaşmış olarak terbiye edeceğimizi evin içerisinde diktatörlüklerle çocuklarımızı terbiye edeceğimizi zannediyoruz maalesef böylesi bir hastalık maalesef bulaştı içimize. Yani Batı bir zamanlar çocuğun işte böyle terbiye ediyordu. Çocukların vicdanlarını söndürünceye kadar onları kırbaçlayarak, kemerlerini çıkartıp çocukların sırtlarına vurarak, evlerinde kendilerine itiraz edemeyecek hale getirerek, acıya karşı güya onları dayanıklı hale getirmek isteyerek onları evlerinin içerisinde yetiştiriyordu. Orta çağın karanlık döneminde pedagoji öyle bir gözlükle bu, ee, anne babalara bakıyor ki şu anda maalesef o anne babaların anne babalık duygularından dahi şüphe ediyoruz. Çocuk o dönemde orta çağın o döneminde e, baskı altında tutularak terbiye ediliyordu ve sonuç sonuç şu andaki batı gördüğünüz gibi. Hatırlarsınız Hitler'in e, kendi şeyini var e, kendi anılarını yazdığı bir kitap var. Kendi anılarında Hitler babasını şöyle anlatıyor. Diyor ki, babam bir şeye kızdığında veya olması gerektiği bir şeyi bizden istediğinde, benden istediğinde, belindeki kemeri çıkartıyor, sırtımı sıvazlayarak, üstünü çıkarttıktan sonra sırtını sıvazlayarak, kemer darbeleriyle öyle bir vuruyordu ki, kendisine itiraz edemeyecek hale getirmek üzere, belli bir andan itibaren artık, kemerin acısını sırtımda hissedemez vaziyete geliyordum. Sadece yumruklarımı sıkıyor, dişlerimi sıkıyor, babamın gözlerine gözlerimi dikmiş olarak kırbaç darbelerini saymaya başlıyordum. Ve kırbaçlarla yetişmiş olan çocuk insanlığı kırbaçladı. Hitler, yani kırbaçladığınız çocuk... Dilinizle kırbaçladığınız çocuk, evinizin içerisinde diktatörlükle çocuklarınızı sindirdiğiniz, köşeye sıkıştırdığınız çocuk, bugün 9 yaşında, 10 yaşında ve çaresizce sizin o baskınız karşısında köşeye sıkışmış olarak sesini çıkartmıyor. Ama gelin o içinde canavar ruhu beslediğiniz çocukla 25 yaşında bir karşılaşın. Akıbetinizi, gözlerinizi kapayın ve 25 yaşındaki çocuğunuzu bir hayal edin. Evet anne diyor ki, evet ben sizin söylediklerinizden anlıyorum, bir anne duygusu ve şefkat içerisinde anlıyor ve çocuğumun ne tarafa doğru gittiğini biliyorum. Ama babalara anlatmak, babaya anlatmak çok zor. Maalesef, önümdeki bir mesajdan da bahsedeyim. Evet, diyor ki mesajımız, ''Hocam 8 yaşında oğlum var, rica ediyorum dinler misiniz? 8 yaşında oğlum var, 2. sınıfa gidiyor.'' Sınıfta arkadaşlarıyla kavga ediyor, öğretmen de onu başka sınıfa ceza olarak gönderiyor. Gittiği sınıftaki öğretmen de onu ayakta bekletiyor. Ve oğlum, oğlumun demesine, oğlumun demesine göre saçını çekiyor. Kim çekiyor? Öğretmen. Ben bunu duyunca üzüldüm ve öğretmenle duygularımı ifade etmeye çalıştım. Ama işin bana kızdı, kendisi de öğretmen demiş dinleyicimiz parantez içinde. Eşim de bana kızdı. Öğretmenin sınıfta yaptığı şeylere karışmayacağımı, karışamayacağımı, disiplin konusunda öğretmene müdahalede bulunamayacağımı söyledi. Sizce rahatsız olmakta haklı mıyım? Böylesi bir cezanın çocuk üzerindeki etkisi ne olabilir? Nasıl davranmalıyız? Tavsiyenizi bekliyorum. Rica ediyorum. Allah rızası için yani bir öğretmen çocuğu sınıftan kovuyor. Yani psikoloji açısından bakın. Süperego diyoruz biz buna, çocuğun toplum içerisindeki itibarını yerlere seriyor, çık dışarıya diyor ve o çaresiz çocuk bir sonraki sınıfın içerisine gidiyor ve karşısında dev cüsseli bir öğretmen daha, onu sınıfın karşısında e, dikiyor ve tek ayak üstünde bekletiyor. Yani çocuğun onurunu o karşısındaki çocuklarla birlikte ayaklar altına alıyor, psikoloji buna süperegosu yani toplum içerisindeki değeri yıpranmış, çaresizleştirilmiş çocuk olarak bakıyor. Ve ondan sonra saçını çekiyor öğrencinin ve o öğrenciden de ondan sonra insan olması bekleniliyor. İnsan böyle yetiştirilir mi rica ediyorum ve anne diyor ki acaba ben mi yanlış yapıyorum çocuğum böylesi bir öğretmenlerin elinde ve öğretmen olan eşim de diyor ki bana efendim öğretmenin sınıfın içerisindeki düzenine disiplinine karıştırılma karışmamak lazım. Böylesi bir disiplin yok böylesi bir disiplin yok. Böylesi disiplin anlayışı çocuklarla işte meşgul olunduğu için rica ederim çıkın dışarıya bir bakın insan simalı kaç tane insan görebileceğiz hastalıklı toplum içerisinde yaşıyoruz çocuk böyle terbiye edilir mi bir bakın 1400 yıldan beri bu tarafa doğru lütfen bir gelip bakar mısınız çocuğa kaşlarımı çattım diye vicdan azabı çeken anne babalara bir bakın. Acaba çocuğuma şu anda ben sert davrandım, kaşlarımı çatarak baktım, bunun acaba onun içerisindeki tesiri ne olacaktır diye hassas ruhlu annelere bir bakın. Fatih İstanbul'u fethedinceye kadar, acaba o çocuk bu çocuk mu diye, evimin içerisindeki çocuk mu diye, ona karşı saygısızca konuşmayı kendisine men eden, onun karşısında haya duygusuyla davranan anne babalara bir bakın ve o dönemde yetişmiş mükemmel insanlara bir bakın. Ve bugün ayaklar altında saçları çekilerek, o sınıftan öbür sınıfa, öbür sınıftan öbür sınıfa doğru götürülerek ve kişilikleri zayıflatılarak, çaresizleştirilerek çocuk yetiştirme modeline bir bakın. Ve maalesef anne diyor ki, acaba ben mi yanlış yapıyorum? Evet, belki de biz yanlış yapıyoruz. Yani böylesi oluşmuş olan bir toplumun içerisinde başka neden konuşulur bilemiyorum. Ama insan terbiyesi böyle olmaz. İnsan sınıflardan kovularak, ...dev cüsseli insanlar karşısında bir şey öğreteceğim... ...bir şey vereceğim... ...baskısı altında çocukları sınıfların içerisinde disipline edil edilmeye çalıştırılarak... ...ve o çocuk nasıl bir çocuk olur rica ederim bir hayal kurar mısınız? O sınıftan öbür sınıfa gönderilmiş... ...öbür sınıfın içerisine girmiş arkadaşları gülüşüyor... ...ve onun karşısında da arkadaşlarının karşısında da tek ayak üstünde bekliyor. O çocuk yılışmaktan başka... ...gülüyor olmaktan başka... Ve kendisinin onurunu korumak için anormal davranmaya, sanki hiç umursamazmış gibi, umursamadığını göstermek için gidip birisiyle şakalaşmaya, onu itmeye, bunu düşürmeye çalışmaktan başka ne yapabilir? O, o çocuk acaba insan olma özelliklerini, o iç dinamiklerini onurunu koruma şeklinde geliştirebilir mi? Ve bunu bir öğretmen yapabilir mi? Ve bunu bir öğretmen yapabilir mi? Evet bu radyoda defalarca altını çizmeye çalıştım. Büyüklük tutkunluğu içerisinde öğretmenlik yapılmaz. Büyüklük tutkunluğu içerisinde öğretmenlik yapılmaz. Çocuğun o ince hassas narin dünyasına giremeyecek derecede eğer kaba bir ruhumuz var ise öğretmenlik bizim işimiz değil. Yazık değil mi el alemin çocuklarının karşısında bu şekliyle duruyoruz. Bir şey öğreteceğiz diye çocukların sınıfın içerisinde cezalandırıyoruz. Evet anne diyor ki acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Anne yanlış düşünür mü? Çocuğunun saçları çekiliyor ben mi yanlış düşünüyorum? Olmaz. Böyle çocuk terbiyesi olmaz rica ederim. Evet. Bir taraftan gelen güzel mesajlar var. İşte hocam şu hassasiyet içerisinde nasıl olabilirim? Ve çocuk yetiştirmenin keyfini çıkartan anne babalar bir taraftan da işte hem eşleriyle hem dışarıdaki ortamla çocuklarını paçavra şekline dönüştürmüş bir toplumun içerisinde. Çocuğu gönderiyorsunuz kıyma makinasından geçirilir gibi çocuk karşınıza kişiliği bozulmuş olarak geliyor. Böylesi bir toplum. Ama biz hassas olmamız lazım. Eğer çocuğumuzun şu andaki halini gözlerimizi kapatıp 30 sene sonraki halini eğer o İnsanlığa hizmet etme noktasında güzel bir çocuk hayal edebiliyor isek o hayalimizdeki kişiye davranır gibi şu andaki çocuğumuza davranmamız lazım. Evet, belki terazinin kefesine fazla koymuş olabilirim duygularımı dinleyicilerden o yüzden lütfen e, bu kısmı... E, Duymamış olarak kabul edin, ne olarak kabul ederseniz edin ama böylesi bir insanın karşısında, böylesi düşünen insanların karşısında çocuk ruhunu hayal ettiğim zaman ruhum kaldıramıyor. Belki kendi çocukluk dönemleri problemli olarak geçmiş olabilir insanların. Ben daha önceki programda da izah etmeye çalıştım. Kendi çocukluk yıllarımı şöyle gözlerimin önüne getirdim ve hayal etmeye çalıştım. Acaba ben öğrencilik yıllarımda neler yaşadım diye şöyle hayal etmeye çalıştım. Uzunca yıllar yurt dışında kaldım ben. Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da onlarla Avrupalı insanlarla karşılaştım. Avrupa'nın bir zaman orta Çağ döneminde dönemiinde çocuklara davranılan modelin aynısını Türkiye'de gördükçe içim kanıyor. Gelin bir bakın Avrupa'da çocuklara nasıl bakılıyor şu anda. Onlara şu anda yanlış yaptık diyerek doğru yolu tarif etmeye doğru yola doğru gittiklerini gördükçe ve Türkiye'de de Maalesef yanlışa doğru gidildiği göründükçe insan o zaman duygu terazisini tam kestiremiyor. Çocuk onuruyla yetişmesi lazım. Evet bir taraftan güzel mesajlar öbür taraftan böylesi mesajlar insanın içini, e, e, içini dengesizleşiyor dengesizleştiriyor terazinin kefesine tam dokunamıyoruz. Efendim bir başka mesajımız var güzel bir mesajımız var onu okuyayım ve orada biraz moral toparlamaya çalışayım. Hocam gerçekten Allah razı olsun programlarınızı hep dinliyorum. Arşivden tekrar dinleyip notlar almaya çalışıyorum. Tüm arkadaş çevreme ve komşularıma da dinlemeleri için tavsiye ediyorum. Telefonla arayıp haberdar ediyorum onlar da memnun kalmışlar. Bu program sayesinde ikinci çocuğu düşünmeye başlamışlar anlattıklarınızdan çok memnun kalmışlar. Yanlışlarımızı fark ettirdiğiniz için size dua ediyoruz. Keşke programınız biraz daha uzun olmuş olsa. Evet keşke uzun olmuş olsa, keşke vakit bulabilmiş olsa, burada karşılıklı olarak dertleşmiş olsak. Diyor anne ikinci çocuğu düşünmeye başladık. İkinci çocuklar düşünmeye başlandı etrafımızda. Evet bir anne annelik hissiyle donandığı zaman. Hayatta alabileceği başka hiçbir duyguya ihtiyacı kalmaz annenin eğer o annelik duygusunu sindire sindire içinde hissediyor olmuş olsa, sakince, çocuğunun gözlerine bakarak, çocuğuyla etkileşimini tam manasıyla kurarak, dokunmasıyla, onu alıp göğsünde yatırmasıyla, hiç erken yaşlarda onu terbiye etmeye çalışmak değil... ...evimin içerisinde bir aziz misafirin şu anda koşturmacasına şahit oluyorum diye çocuğunu gözlemlemesiyle... ...çocuğun koltuklar üstünde zıplamasından rahatsız olmadan... Onu keyif içerisinde, şu anda fiziğini geliştirmeye çalışıyor benim çocuğum. Şu anda devinim geliştirmesi yaşıyor. Vücut organlarıyla şu anda uyum içerisinde hareket etmek için çok hareketli olması lazım çocuğumun deyip gelişimin her, her aşamasını keyif içerisinde seyretmek bir anneye galiba dünyada cennet vermek gibi bir şey. Ama eğer o anne çocuğun gelişimini takip edemiyor, bilemiyor hangi dönemde ne yaşıyor çocuk Hangi duygularla içli dışlı çocuk bilemiyor ise o anne dünyada cehennemi yaşıyor demektir. Çocukla baş edilemez çünkü. Çocuk demin söylediğim gibi çelik bir nüve gibidir. Balyozu vurduğunuz zaman kafanıza geri doğru teper o çocuk. Ha Balyozu çok sert vurursunuz. Bir siz vurursunuz bir eşiniz vurur. Bir de konu komşu vurur. O çelik nüve ondan sonra pestil gibi olur. Onursuz bir çocuk çıkar karşınıza. Ona da belki de çok da iyi bir e, isim koyarsınız. Benim çocuğum akıllı uslu oldu diye. Evet. Gelen mesajlara devam edelim. Son 10 dakikamızın içerisindeyiz. Efendim, dinleyicilerimizden bir tanesi. Hocam iyi günler. Şu anda gelen bir mesaj. E, Hocam çocuk vicdanıyla nasıl terbiye olur? Bize kısa olarak anlatır mısınız? Çok kısa bir iki şey söyleyeyim. Uzun bir program konusu. Ama buradan bir şeyler çıkartılabilir belki. Çocuk. Vicdan, çocukta vicdan duygusu o ilk dört yaş içerisinde tohuma atılır. Çocuk o yaşlarda hissedebilme yeteneği kazanırsa eğer, hissedebilme yeteneği kazanırsa eğer, o takdirde vicdan eğitiminin, vicdan terbiyesinin temelleri atılmış olur. Eğer o dönemde anne baba, yani ruhsal embriyo döneminde anne baba çocuğunu ezmiş, yıpratmış, sinir uçlarını köreltmiş ve hissedemeyecek noktaya getirmişse duygularını o çocuğun hissedebilme yeteneği olmadan dördüncü yaşını devşirmiş tamamlamış olacaktır ki artık o çocuk eşyaya baktığında affedersiniz hayvana baktığında bir çiçeğe baktığında bir kuşa baktığında Kalbinde o sızıları, kalbinde o çırpınışları, mutlulukları hissedemeyecektir. Dolayısıyla dinleyicimizin çok kısa dediği şekliyle anca bu kadarla yetinelim. Çocuk ilk dört yaş içerisinde vicdan duygusunun gelişebilmesi için hissedebilme yeteneğini geliştirmek lazım. Hissedebilme yeteneğinin gelişebilmesi için de çocuğun zamana ihtiyacı vardır. Eşyayı olayları görebilecek zamana ne demek hocam bu eşyayı olayları görebilecek zamana çocuğun kolundan tuttunuz içeriye zorla götürüyorsunuz çocuk birdenbire olayları hızlıca geçiştiriyor o sırada çabuk çabuk çabuk ayakkabını giy çabuk çabuk çabuk yemeğini ye çabuk çabuk hadi yat çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çocuk eşyayı göremiyor olayları göremiyor halbuki çocuk o biyolojik ritmi içerisinde sağlıklı bir şekilde biyolojik ritmi içerisinde e, öyle bir Gözle bakması lazım ki etrafa neye baktığını ve neyi gördüğünü rahatlıkla siz de hissedebilin. Çocuğun dikkatini verdiği noktada yoğunlaştırmanın önüne geçmemek lazım. İşte vicdan terbiyesi diye kısaca ilk 4 yaşta ve daha sonra devam edecek yaşlarda başlangıç burada başlıyor. Çocukta hissedebilme yeteneğinin gelişmiş olması, geliştirmek. Ha Bir de parantez açayım. Siz ne kadar hissedebiliyor iseniz çocuğunuza da ancak o kadar hissettirebilirsiniz. O da ayrıca bir şey. Efendim. Sorularımıza devam edelim. Benim sizden Sayın Hocam selamünaleyküm demişti necimiz. Benim sizden edinmek istediğim bilgi şöyle. Benim 3 yaşında bir oğlum var. İletişim problemimiz yok ve kendisiyle evde belirli zamanlarda ilgileniyorum. Belirli zamanlarda ilgileniyorum. Evet. Çevresinde hiç kendi yaşıtında oynayabileceği bir arkadaşı yok. Onun için biz genelde arkadaş olmaya elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Anne baba arkadaş olmaya çalışıyor. Fakat kendi yaşıtında arkadaşları olan bir komşuma gittiğimde orada çok iyi vakit geçiriyor. Daha sonra oradan ayrılmak istediğimizde her defasında gitmemek için çok çırpınıyor. Ortalığı velveliye veriyor ve dolayısıyla eve gitmek istemiyor. Çok ağlayıp sızlıyor ''Ben de çoğu zaman kendime hakim olamıyor, kızıyor, zorla çekip eve götürüyorum. Sizden istihamım, bu noktada çocuğuma karşı en sağlıklı nasıl bir yol izlemem gerekir, ne yapmalıyım?'' ''Bu maruzatımı giderilmesini giderirseniz çok sevinirim.'' Şimdi, anne baba çocuğuyla anne baba şefkati içerisinde arkadaş gibi olmaya çalışıyor. Kim bilir nasıl fedakarlıklar yapıyordur koca yetişkin insanların küçük 4 yaşındaki 3 yaşındaki bir çocuğun seviyesinde ona yaklaşabilmesi için. O şefkatli anne arkadaş olmak için çocuğuyla ilgilense bile görüyorsunuz çocuk kendi yaşıtından birisini bulduğu zaman komşuda annesini terk ediyor. Yani anne aslında ne kadar ben arkadaş gibi olayım dese de çocuk kendi yaşıtındaki birisini görür ise, çocuk dünyasında birisini görür ise o zaman arkadaş ihanete uğruyor, anne baba ihanete uğruyor. Neden? Çocuğun istediği şey aslında yani kendi yaş grubunda bir şeydir, kendi yaş grubunda insandır. Şimdi bu çocuk 3 yaşına geldiği andan itibaren... Yani e, komşunun evine gitti artık oradan getirmek zor yaka paça tutup getirmek zorundasınız bu size bir mesajdır ne mesajıdır anne ben kardeş istiyorum mesajıdır dolayısıyla onu söküp söküp bu tarafa doğru getirmek yerine çocuğunuzun sosyalleşmesine aile içerisinde kardeşle birlikte büyümesine zemin hazırlamak ve ona artık kardeş e, edinme zamanı gelmiştir. Dolayısıyla içeride ağlama ve sızlamaları, gelmiyorum diye bağırmalarını anne olarak ona kardeş zamanının geldiği olarak yorumlamanız lazım. Yoksa bu hareketleri devam edecektir belli bir süre. İki, eğer ben kardeş falan düşünmüyorum bir tane çocuk yeter diyorsanız ben bir uzman olarak olmaz diyorum. Bir çocuğa anne babalık yapmak kadar zor ve yıpratıcı bir şey yoktur. Bakın kardeş arkadaş olmak istediniz beceremiyorsunuz. Dört yaşındaki bir çocuk sizden daha iyi arkadaş oluyor ona. Yani bir çocuğa anne babalık yapmak gerçekten çok zordur. Kimin açısından? Çocuk açısından da öyle. Annesinden başka kimseyi tanımıyor. Kavga edemiyor evin içinde. Gülemiyor. Televizyonun karşısına geçiyor tek başına. Ve odasına gidiyor tek başına. Asosyal yetişir çocuk o zaman. Eğer ben yine de bunları göze aldım. Tek çocukla razıyım diyorsanız o zaman ikinci bir tavsiyem de şu ki evinizi yaşanabilir hale getirmek. Yani çocuk orada kalmasının sebebi evet orada cıvıl cıvıl bir e, kendi dünyasında birisi var. O cıvıl cıvıl kendi dünyasında birisine eş değer evin içerisinde başka atmosferler oluşturmanız lazım. Ev çocuk için cıvıl cıvıl hale gelmesi lazım. Çocuk merkezli hali. E şimdi çocuk o masum dünyası içerisinde arkadaşıyla oturmayı konuşmayı onunla kavga yapmayı hoş karşılıyor ise onun karşında bir şey evde yok ise sessiz. İşte efendim kimsesiz bir ev ise e ben de olsam ben de orada oynamak isterim. O takdirde kardeş istemiyoruz diyorsanız o zaman evinizi daha şenlikli çocuğa göre çocuk merkezci hale getirmekte fayda var diyorum dinleyicimize. Efendim dakikalarımız hızla ilerlediği ben e, sorulara devam edeyim. Selamun aleyküm hocam kolay gelsin. İki oğlumuz var. Biri on, diğeri dört buçuk yaşında. Dört buçuk yaşında olan oğlumuz geceleri altına kaçırıyor. Onun için altına bez bağlıyoruz, doğru mu yapıyoruz, yapmamız gereken bir şey var mı diye söylemiş dinleyicimiz. Bu dinleyicimizin mesajı, ben onu önceki programlarımıza havale etmek istiyorum. Önceki programlarımızda alt ıslatma ile ilgili e, geniş bilgi verdik. Efendim, şimdi mesajlar çok... Dakikalarımız 3 dakika 2 dakika kaldı ne yapacağımı da şu anda ben şaşırmış vaziyetteyim bir sonraki mesajı okuyayım İyi yayınlar Adem Bey benim 2,5 yaşında bir kızım var kendisi zor bir bebeklik geçirdi özellikle yoks uyku sorunu vardı ben de mecburen emziye alıştırdım şu an ise hala emzikemiyor sizce kızıma emziği nasıl bıraktırabilirim ya da bıraktırmalı mıyım ayrıca tuvalet alışkanlığına alışmasının püf noktaları var mıdır ve varsa nelerdir evet bu dinleyicimiz de yine tuvalet alışkanlığıyla ilgili olan programımızı önceki haftalardaki programlarımızı dinlemeyi davet etmek istiyorum efendim çocuğunuz eğer emzik emmeye alıştıysa yani dişleri çıkıncaya kadar tam dişleri oturuncaya kadar emzik emmeye devam etsin oradan teselli alıyor Sizle beraber eğer tamamen bir birliktelik delik sağlıyorsa çocuğunuz yatarken, kalkarken emzi, e, annesini de emiyor ise iki buçuk yaşına geçi bırakmıştır ama sizle o duygusal etkileşimi sağlıyorsa çocuk onu o kadar az ihtiyaç duyacaktır emziye. Size e, siz ondan ne kadar uzaksanız çocuk o kadar çok yoğun olarak emzi isteyecektir. Efendim dakikalarımız doldu. Maalesef dakikalarımız doldu önümde mesajlarımız kaldı Semih Bey teknik yönetmenimiz o diyor ki hocam artık bitirelim bir sonraki program başlayacak efendim salı günündeyiz ve çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız yarın aynı saatte saat 11 ile 12 arasında çocuk deyip geçmeyinin bu haftanın ikinci programı olacak. Dinleyicilerimizi yarınki programa davet etmek istiyorum. Yarın saat 11 ile 12 arasında siz ve sevdikleriniz ve siz ve çocuklarınızın komşu olduğu herkesle birlikte programımıza e, davet etmek istiyorum. Mesajlarınızı şu anda gönderebilirsiniz. Ben şu anda gelen mesajları yarınki programda okuyacağım. Önümdeki yarım kalan mesajlarla birlikte. Efendim adresimiz çocuk deyip geçmeyin et harfi burçefem. Nokta nokta tr. Efendim eğer SMS ile mesaj göndermek istiyorsanız onu da vereyim. E, 3077'ye burç yazıp mesajınızın başına sorunuzu yazıp gönderebilirsiniz. Ama e-mail ile gönderirseniz e, daha geniş mesaj e, soru sorma imkanınız var. Çocuk deyip geçmeyin at .com .tr. Efendim yarına kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37.7'ye gönderebilirsiniz. Çocuklayıp geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz bu Efendi.